7. Nasihat eden kimse, konuşurken yüzünü bir kişiye çevirmemeli, herkese bakmalı, herkese bakarak konuşmalı. Habib bin Ebi Sabit'in şöyle dediği anlatıldı. Sünnet olan, yüzünü bir şahsa değil, umuma çevirmektir. Ta ki kalbindeki ihlasın enerjisi, cemaatin tümüne yayılmış olsun. 8. Nasihat edenin tamahkar olmaması gerekir. Çünkü tamahkarlık insanları zelil eder, yüz suyunu döker, ilmin kıymetini düşürür. Ancak istenmeden kendisine biri bir şey verirse onu kabul edebilir. 9. Vaaz eden, meclisinde korku ve ümidi bir götürmeli, ne tümünü korku ne de tümünü ümit kılmalı. Böyle bir şey yasak edilmiştir. 10. Eğer vaiz meclisini uzatacaksa, Müstehap olan, vaaz arasında onların hoşlanacağı, tebessüm edecekleri şeyler söylemesidir. Bu cemaati neşelendirir, daha iyi dinlemek isterler. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir meclis kurduğu zaman insanları ahirete rağbet ettirir, dünyadan alırdı. Onlarda bir ağırlık görünce de ağaç dikmekten, bina yapmaktan, duvar örmekten anlatırdı. Onların açıldığını görünce, yine ahiret işine dönerdi.